Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam sinemamızın önemli yönetmenlerinden e, Ezel Akay'ı konuk ediyoruz. Ezel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar ama bu bu sefer bir filminizle değil, e, romanınızla e, bizlerle birliktesiniz. Matbuat. Matbu bir eserle, Matbu bir eserle. bu kez e, bizlerle birliktesiniz. E, Haldun Çubukçu'yla birlikte yazdınız. E, Dilerseniz öncelikle bu Yargı e, şeyinin, e, tabi bu arada söyleyelim Yargı romanın adı. E, yargunun e, sürecini e, öncelikle e, dinleyenlerimize verelim. Haldun Bey'le ortak roman yazmak nasıl bir deneyimdir Ortak roman yazmak hani iki yazarın kalemleri alıp bir sayfayı o bir sayfayı yazması değil. Tabii yani bir ee, cümle sen bir cümleden hatta, değil. Evet hatta bu kitabın e, tek bir satırını bile ben yazmadım aslında. Ancak şöyle bir şey oldu. Bu benim e, yaklaşık 15 yıl 20 yıl önce araştırmasına başladığım bir grup hikayeninden biriydi. E, bunun bir sinema filmi olmasını istiyordum. E, ve çok detaylı... Araştırmaların olduğu notların olduğu hem dönemle ilgili hem dönemin tasavvufu denebilecek fikriyatla ilgili hem de bir ana hikayeyle ilgili böyle 40-50 sayfalık bir not hazırladım. Bunun içinde bir öykü de vardı tabi. Bunu uzun süre cebimde gezdirdikten sonra Haldun'un Yıldız Sayan adlı romanına rastladım. <gülüyor> Bence Türkçe'de yazılmış ve... ...tasavvufla ilgilenen herkesin... ...mutlaka okuması gereken... ...çok derin bir macerası olan... ...Hasan Sabbah'la ilgili... ...yani yine Orta Çağlar'la ilgili... ...bir romandı bu... ...çok etkilendim... ...özellikle dilinden ve... ...içerdiği fikriyattan... ...dedim ben bu işi... ...kendim yapamayacağım... ...bu çok açık... ...Haldun'la konuşayım... ...senaryo yazmak isterse senaryo... ...roman yazmak isterse... ...roman haline getirelim dedim... ...onun aklını çeldim aslında... ...yani kanına girdim... ...konuşarak, ikna ederek, hikayeleri anlatarak... ...benim anlattığım hikayeleri... ...herhangi bir romancının... ...ilgisini çekmemesine imkan yoktu... ...gerçekten orada bulduğumuz hikayeler... ...oradaki tartışmalar... ...oradaki atmosfer... ...her romancının ilgisini çekebilecek... ...bir alandı... ...sağ olsun... ...Haldun da çok heyecanlandı... ...ve... Birlikte çalışmaya başladık. Yani birlikte tartışmalar yaptık. Ben ona okuması gereken, benim okuduğum, izinden gittiğim edebiyatı ve tarihi kitapları önerdim. Önce bir taslak senaryo formuna yakın bir şey yazdı. Ondan sonra dedim ki ben senin yazdığın gibi bir şey istiyorum aslında. Tartışmayı biraz daha farklı bir yöne götürdük. Ve hikayenin biraz daha başlangıcını yani benim... E, ...anlatmak istediğim hikaye daha çok mahkeme Hı. anıyla ilgili bölümdü. E, ama onun da bir tarihçesi vardı o mahkeme, Karakterlerin, kahramanların geliş e, maceraları da vardı. E, Haldun onları da e, detaylandırdı ve e, roman ortaya çıktı. O duruşma sahnesine e, varana kadar ki tarihsel süreci bir anlamda Haldun Bey eklemiş Evet, oldun. aslında Haldun'un yaptığı şey benim çok çok bir sinemacının çok çok işine yarayacak bir şey oldu. Karakterler... Evet. Müthiş bir derinlik kazandılar karakter tarihçeleri eklendi aslında ee, çok çok garip yani çok çok enteresan bir entrikanın e, sonunda kuruluyor mahkeme evet, evet. Yani bu bir nüve olarak vardı zaten onu genişletti ama dediğim gibi esas olarak çok ilginç karakterler doğdu onun yazımından. Peki bu arada tabii Haldun Bey'le birlikte aslında programa katılacaktınız. Evet, rahatsızlandı bugün. Ama maalesef e, rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Buradan da kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Evet. E, peki ilk e, akla gelen soruyu hemen sorup e, onu savuşturalım. Bunun filmi ne zaman gelecek? Ezel Akay romanı olunca tabii. <gülüyor> evet. Ya şimdi benim hesaplarıma göre 5-6 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyaç duyan bir film tarzı bu. Hı. O zaman ee... hemen bir ay sonra başlıyorsunuz. <gülüyor> bir canım. Yani hemen başlıyoruz. Bu kadar süre, bu kadar sene beklememin de nedeni aslında önce Türk sinema sektöründe böyle paralar yoktu ben bunları tasarladığımda. Ee, şimdi de hakikaten bu e, riske atılması kolay olmayan bir miktar. Evet. Uluslararası bir proje olursa ancak böyle bir kaynak yaratmak mümkün. Ee, ben önemli olan benim için tabii filmini çekmeyi çok arzu ediyorum. Bu benim ilk tasarladığım filmlerden biri. Ama esas olarak bu romanın içerdiği konunun hem tarihsel dönemin hem e, içindeki e, fikriyatın e, bir, benim için bir proje olduğunu hı hı. yani bir e, kimlik e, tartışmalarına bir katkı olduğunu ben düşünüyorum. Hem adalet ve hukukla ilgili hem bu ülkedeki kimliklerle ilgili bir hikaye evet. bu. Bu projenin ben yay, yaygınlaşmasını istememin oraya buraya çıkıp bu... Kitapla ilgili konuşmanın esas nedeni bu projedir. Yani ben filmden sonra genellikle yaparım, bu tür tartışmalara katılırım, konulara açmaya çalışırım. Bunu önceden de yapmanın doğru olduğuna, elde de bir kitap olduğuna göre bitmiş bir eser olduğu için istedim. Dediğim gibi ben bir iki yıldır artık bu konuda para bulabileceğime, bu filmi yapmaya Türkiye'de teknik ve fikri, ...engellerin kalmadığını inanıyorum. Onun için önümüzdeki birkaç sene içinde... E, ...ikna edebildiğim yatırımcılarla görüşüp... ...bunu halletmeye çalışacağım. Yani umarız e, bulursunuz ve en kısa zamanda... ...filmini de e, Ezelakay imzasıyla e, izleyebiliriz. E, aslında e, filmin içerisine bir e, Süleyman, bir Fatih... E, ...ekleyiverseniz e, hakikaten <gülüyor> önümüzdeki ay başlarsınız... gibi geliyor. Evet, pervane Muhineddin Süleyman'la idare edeceğiz. Mesela var. <gülüyor> Ee, peki şimdi şeydeki yargu e, romanın üzerine şimdiye kadar çıkan yazılarda ve e, sizin katıldığınız programlarda yöneltilen e, soruların yüklü kısmı da e, o az önce bahsettiğimiz duruşma sahnesinin etrafındaki o espri gereği e, günümüzle güncel politikayla son 5 e, yıllık diyelim olan e, selamlaşması. Ee, sizin kafanızda yani 15 sene önce e, başladığına göre e, 15 sene e, öncesinde bu tür e, tartışmalar vesaireler yoktu. Hı hı. Ee, ama giderek e, yaşayan gerçek Türkiye'nin bugünkü Türkiye'nin kendisi bir yargı haline gelmeye başlamış gibi görünüyor. Evet. Ya yani bir savcılar cumhuriyetine dönüştük. Ee, bu savcılara bir hakaret değil. ...bu korkunç bir adalet... E, ...hukuk anlayışı demektir. Çünkü... E, bir ...saptama ha, artık... ...hakimlerin ortadan bu. kalktığı... ...avukatların ortadan kalktığı bir... E, ...yalnızca devletin... ...vatandaşını suçladığı... ...ve cezalandırdığı bir hukuk... ...yapısı anlamına geliyor. Ve kolluk bu. güçlerinin buna... Evet, e, ...kolluk şey güçleri yaptığı, de bunun... Destek verdiği. ...doğal olarak destek verdiği... E, ...bir süreç bu. E, romanda da aslında... E, ...Cengiz Han'ın... Adalet hukuk kitabını armağan ettiği e, bir hakim olmasına rağmen yani bir yargucu olmasına rağmen aslında oradaki Moğol e, kumandanlarıdır bu mahkemenin e, kaderini belirleyenler. Bu mahkemenin sonucunda ne olacağına baştan karar vermiş olan bir anlayış vardır. Ee, o da aslında devletin, Moğol devletinin bekasının sağlanmasıdır tek hedefleri. Ha. Ve bu yaramazların, bu düzen bozucuların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ancak Tanrı'nın adaleti böyle yerine gelebilir diye düşünürler. Hakimse ise <gülüyor> adalet tanrısına tapmaktadır. Hmm. Ve e, düzenle adalet arasında yani hukukla üstelik de kendi hamisi olan Cengiz Han'ın hukuk kitabıyla adalet tanrısının arasında kalır, yani vicdanı çalışır sonunda, sonunda teslim olur e, hakimde. E, bu bütün bu temaların hepsi aslında bundan çok yıllar önce yani 15 yıl önce bu proje aklıma geldiğinde de bence gerçekti. Üstelik sadece Türkiye değil bütün dünyada evet. klasik bir savaş bu adalet ve hukuk savaşı. E, adaletin sürekli herkesin dilinde olduğu bir dünyada bir toplumda hukuk ee, evrimleşir, e, hukuk zorlanır mutlaka, direnir e, çünkü iktidarın e, aracıdır hukuk o yüzden direnir ama demokratik toplumlarda adalet kavramı da en az hukuk kavramı kadar güçlüdür. Bu iki kavramın aynı güçte olduğu toplumlar yaşamaya devam ediyorlar. Bu kavramlar hukuk adına bozulduğunda Roma İmparatorluğu'ndan başlayarak devletler yıkılıyorlar. Ee, onun için çok tehlikeli bir dönem bu bizim için. Evet. Yani adaletin hiç kalmadığına hiç herkes inanırsa bu devleti yöneticileri iktidarı e, ve iç savaş meraklıları e, kaybetmeye başlayacak. Yani iç savaş çıkacak anlamda söylüyorum ki <gülüyor> onlar kaybetmeyecekler. E, bir iç savaşa kadar götürebilir toplumu böyle e, durumlar. E, en son dediğim gibi yani bu dönemde bu kitabı bir kere daha. Basmaya karar vermemizin nedeni de aslında bu atmosferin maalesef e, çok belirginleşmiş olması. Yani adalet ve hukuk kavramlarının e, çok e, dikkatli kullanılması gereken bir döneme daha girmiş olmamız aslında. Evet yani kitap güncelliğini maalesef koruyor. Evet maalesef yani ve giderek de korumaya devam Hı. edecek diye korkuyorum. E, peki ama. Şimdi bu Güncel'le olan ilişkisi dediğim gibi e, çokça konuşuldu ama e, yarguyu işte bu bugün e, biz e, Türkiye bir yargu ülkesi haline e, koşarak e, gidiyor. Gitmeye de devam ediyor. Ama Yargı'nın e, roman olan Yargı'nın bize işaret ettiği bir başka nokta var ki e, onu çok önemsiyorum. E, hatta siz kitaba yazdığınız e, şeyde... E, ...giriş yazısına da Yunus Emre'den bir e, alıntıyla evet. giriyorsunuz. E, yargumu handan tutarım, tutaram e, yani şen, neşeli tutarım e, şeklinde bir e, dörtlükle giriyorsunuz. Oyun meselesi var yarguda e, ki zaten kapakta da işte şiddete karşı oyun, hukuka karşı adalet e, şeyi var. Mottosu girilmiş durumda. Ee, şu oyun meselesi üzerine biraz konuşalım istiyorum. O e, işin o tarafı yani çok fazla ciddi yani asık suratlı ciddi anlamında. Oyun da ciddi bir şeydir çünkü. Asık suratlı e, bu meselelere yaklaşıyoruz gibi geliyor ama... Hı -hı. E, ...Yargudaki gibi e, handan tutarak e, bir oyun şeyiyle e, hareket edilirse sanki nefes alacak yerler buluruz belki. Evet şimdi ya... Adalet gibi, hukuk gibi çok ciddi ve hayati bir konuda e, oyun oynamak ancak çaresizlik anında mümkün ve doğru. E, zaten oyun bizim için çarelerle ilgilenmediğimiz ya da çaresiz kaldığımız zaman başvurduğumuz bir şey. Psikologlar hep söylerler böyle bir şeyi yani alaycılık öldürmenin amaç deplasmanıdır. Yani öldüremiyorsanız. Alay edersiniz ve bu sizi kurtarır, toplumu da kurtarabilir. Evet. Ee, burada da aslında bu kitap her roman olduğu gibi aslında hem bir e, toplumsal karakter analizi hem de bir önerme var burada. Hüzünlü bir hikaye bu evet. ama asla umutsuz bir hikaye değil benim için. Çünkü aynı Acıvat Karagöz'de olduğu yani gibi bu bitmiyor ama. Evet. O Acıvat Karagöz'de de ben aslında yaşamamış olan kişileri. ...den söz ediyordum... ...var olmayan kişilerden söz ediyordum... ...burada da bu sefer kişiler değil... ...var olmayan bir cemaatten söz ediyoruz... ...dolayısıyla onların ölmesi... ...yok olması hüzünlü gibi gelse de... ...aslında yol açtıkları şey neden, nedeniyle... ...çok umutlu bir yok olmuş... Evet. Ee, ...burada... ...bir takım mahkemeler var... ...sonucu gerçekten belli... ...o mahkeme açıldığında... E, Avukatlar da, savcılar da, hakimler de o mahkemenin sonucunu biliyorlar ve büyük bir adaletsizlik ve ona razı oluyorlar. Buna rağmen ciddiye alarak savcıyı ve hakimi ciddiye alarak savunma yapıyorlar. Hı hı. Bu önerme diyor ki hayır onları rezil etmelisiniz. Onları neyle karşı karşıya olduklarını anlayamaz hale getirmelisiniz. Onların kafalarını karıştırmalısınız ki kendilerini dönüp sorgulayabilsinler. Burada Karaca kızlar aslında böyle bir mahkemede, böyle bir hukuk sistemine karşı tek çare olarak onların akıllarına kazınma yolunu evet. arıyorlar. Yani kendilerini hukukçulardan başka dinleyen kimse kalmıyor. O zaman diyorlar biz onların ruhuna girelim. Bizi unutamasınlar. Vicdanları bizi hiç içlerinden atamasın. Bunun için kendi oyunlarını oynamaya başlıyorlar. Evet burada bazen şenlikle, bazen büyük trajediler yaratarak, bazen kendilerini feda ederek, bazen çok dalga geçerek, çok alay eterek e, bunu yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi mesela e, dişi kurt, asena, kutsal bir varlık Moğollar içinde. Türkmenler için de öyle diye biliniyor. O girdiğinde bütün e, Moğollar e, galeyana geliyorlar, korkuyorlar. Ama karıca kızlar onlara gel canım, gel canım diyorlar ona ve başını okşuyorlar onun. Yani bu ilişki ve e, dişi kurt Asena'da, beyaz kurt da buna evet diyor ve onların yanına gidiyor. Biliyorlar böyle olacağını aslında. E, bu, bu şaşkınlık yaratıyor karşı tarafta. Düşmanlarımızı seven bir kutsal dişi kurt vermiş oluyor. Bütün bu oyunları karşı tarafın zihnini okuyabildikleri, ruhunu anlayabildikleri için... Yapabiliyorlar Karacıkızdılar ve aslında e, bu oyun meselesi sizin sinemanız için de e, geçerli yani son derece <gülüyor> nasıl diyeyim oyuncaklı e, bir sinema dünyanız var masalsı <gülüyor> bir sinema dünyanız var ve Yarguda da aslında e, Haldun Bey'in de e, kalemini ne derler parlatarak e, bunu ortaya koyduğu son derece oyuncaklı bir Dünya söz konusu. Aslında oyun kelimesinin başka dillerde farklı olarak... ...Türkçe'de birkaç katmerli e, anlamı var. Oyun aynı zamanda büyü demek. Evet. Oyun bir ayin demek aynı zamanda. <gülüyor> oyun bildiğimiz çocuk oyunu da demek. Büyük oyunu da demek. Evet. Bu hem büyü anlamıyla... ...yani hem etrafındakileri büyüleme... ...ortamı, dünyayı, evreni büyüleme anlamında hem de gerçekten çocuk gibi oynama anlamında bir e, uygulaması var romanda bunun. Evet yani bu büyüsü bozulmuş bu dünyayı yeniden yeniden büyüyorlar. büyülemek evet. e, Benyamin'in de işini. Evet bunu, bunu çeşitli araçlarla hem deniyorlar hem ama bunu aynı zamanda yani oyunun kahramanları ana kahramanları Karaca Kızlar bunu yapıyorlar ama yazar da yapıyor. Evet. Yazar da yarattığı dille her e, toplumsal kategoriyi ...farklı bir tonla konuşturarak... ...bir başka büyü yapıyor. Evet. Ee, ben aslında bu hikayeyi bir yazarla paylaşarak... E, ...kendi üzerimden bir başkasının üzerine atıp... ...onu kandırarak <gülüyor> bir başka oyun yapıyorum. Ee, ben hani zaten bir hikayeyle ilgilendiğimde... ...bunun böyle sonuçlarıyla da çok ilgileniyorum. Yani açılacak kapılarla da ilgileniyorum. Dolayısıyla o oyunun içine bir yerden girmek... Oyun çok karmaşık olabilir, çok sofistike olabilir. Mutlaka girdiğinizde içinize bir şey girmesine izin verdiğinizde mutlaka bir bağ kurabilirsiniz. Evet. Yani burada da bir macera var, bayağı ilginç bir macera evet. var. Derin felsefi konular var. Çok güzel karakterler, çok güzel dünya ve toplum tasvirleri var. Can yakıcı hüzünlendirici şeyler komik şeyler var yani bir e, pazar yeri gibi evet, evet. açsanız ama paranız yoksa bile oradan geçip böyle bir zenginlik hissiyle e, pazardan çıkabilirsiniz. <gülüyor> ee, az önce dilden bahsederken aslında Yargın'ın e, dil açısından da e, şeyi okuması en azından ilk e, kısımlarda e, zor bir metin. Evet. Evet. Çünkü orijinalle yakın en azından e, Türkmen ağızlarıyla e, kalem alınan kısımları e, var. E, bu açıdan da e, okuyucuyu da yarın öbür gün kısmet olduğunda filmini izlediğimizde izleyiciyi de zorlayacak bir noktası var. Evet e, ben hani utanarak da olsa e, altyazı kullanmayı dili değiştirmeye tercih ediyorum. Yani, yani Türkler evet. anlayabilsin diye Türkçe altyazısını Türkçe bir film için kullanıyorum. ...yapmaya razı geleceğim. Evet. E, dili değiştirmektense... ...bunu yapmayı tercih ederim aslında. E, tabii... Muhtemelen orijinal dili... ...Türkçe, altyazı Türkçe olan... <gülüyor> ...ilk film olacak. Tek, tek CD olabilir. Evet çünkü orijinal dil hakikaten. <gülüyor> tabii şunu da unutmamak lazım. Bu bahsettiğimiz dil Azerice gibi, Türkmence gibi... ...Özbekçe gibi... ...bize bir parça hakikaten uzak... Evet. ...bir dil falan değil. E, genellikle Anadolu'da... ...daha izole cemaatlerde... ...konuşulan... Türkçe'nin, Türkçe terimlerin, kelimelerin bir, bir uygulaması bu aslında. Evet. Yani bu yaşayan bir, hala var olan bir dil evet. aslında. Yani parçalar Yunus Halide. Emre ne kadar uzaksa Tabii. o da o kadar evet, uzak. Evet Yunus Emre gibi bir dil diyebiliriz bunu. Yani Bigi. Yunus Emre <gülüyor> Bigi bir dil. <gülüyor> Özellikle gibi Bigi olarak yani orijinalde de öyledir. Evet. Kullanması zaten başlı başına ilginçleştirmiş evet. romanı Haldun Çubukçu'nun. Ben dil engelinin aşılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Kitap okumayı seven okuyucular için hiçbir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet, zaten böyle bir psikolojik eşik aşıldıktan sonra evet. sular seller gibi metin akıp gidiyor. Şimdi romandan ve şeyden film versiyonundan olası film versiyonundan konuşurken aklıma şu geldi. Bundan yıllar önce, yıllar dediğim ne kadar olmuştur? Beş sene falan olmuştur herhalde. İhsan Oktay Anar Sempozyumu'na katılmıştınız. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yanınızda Gürsel Korat, Korat Hı -hı. E, evet. oturuyordu. Ee, ve siz konuşurken bir ara Gürsel Bey'e dönüp şey demiştiniz. E, gerçi Gürsel bana katılmaz ama senaryoda bence e, bir edebi türdür demiştiniz. E, o aklımda kalmış. Evet. E, Şimdi vakti geldi sorayım senaryo bir edebi tür e, olabilir mi diye tersinden sorayım ee, ya da nasıl olursa olur. Eğer iyi bir senaryo gerçekten yönetmene yapımcıya ekibe ilham verecek bir senaryo istiyorsak kesinlikle edebi olmak zorundadır. Zorundadır diyorum yani Hı. başka türlüsü mümkün değil. Çünkü edebi demek atmosferi olan demek her şeyden önce. E, ...o atmosferi yaratmak için... ...elimizde dil var... ...yani bir senaryonun bir atmosferinin olması lazım... ...bu sadece kurgu ile yapılabilen bir şey değil... ...yani bir metin kurgusuyla yapılabilen bir şey değil... ...dilin de... E, ...bize o ilhamı verebiliyor olması lazım... ...yani saçları... E, ...bir siyah nehir gibi omuzlarına döküldü... ...dersek... ...bir... ...diyelim ki bir kadın karakterden söz ediyoruz... Burada saçlar omuzlarına döküldüden çok farklı bu. Evet. Bunu başka türlü çekemez yönetmen. Mutlaka orada o imgeyi, o atmosferi yakalayarak çekmek zorunda. Bu ilhamı verirse, böyle bir ilham verirse işe yarar senaryo. Yoksa aslında her yönetmen son derece katır kutur yazılmış senaryolardan kendi şiirsel artistik versiyonlarını yaratmak zorunda kalır. Bu da çok seyrek yapılabilen bir şey. Evet. Ee, ancak bir yönetmen kendi senaryosunu yazdıysa böyle o artık bir senaryo değil bir senaryo notudur yönetmen için onu ne çekeceğini zaten biliyordur bu yüzden edebi, edebiyat olmadan yani yazı sanatsal bir yazı olmadan sanat eseri yazmaya imkan yok. Gürsel'in buradaki itirazı aslında senaryoya değil, edebiyatı korumak için. Evet. Ee, ama yani aradan beş yıl geçti hakikaten biz Gürsel'le çok çalıştık. Onun hem ikna olduğundan hem de bunu çok geliştirdi, hemen eminim yani son zamanlarda e, bu konuda çok e, derin tartışmalar e, yaptık aramızda. Hala birlikte çalışıyoruz çünkü <gülüyor> bunun bu bir uydurma değil tabi. Mesela Hollywood'da bugün iyi senaryoların hepsinde mesela Tarantino'nun senaryolarında Hı -hı. yani en popüler ve parlak filmcilerden biri olan Tarantino'nun senaryolarını okursanız hepsi var internette okursanız göreceksiniz o kadar idiomatik kültürel göndermelerle dolu Hı -hı. E, o kadar şiirsel kombinasyonlarla cümle kombinasyonlarla yazılıyor ki yazıyor ki senaryolarını. Bahsettiğim şey edebiyat demek. Sadece belli sınırları olan bir edebi üslup bu. Yani zaman sınırlaması var. Yani şimdiki zamanda evet. yazıyorsunuz. Ee, görmediğiniz şeyi yazmıyorsunuz. Yani mesela kör bir arkadaşınız var. Sinemaya gidiyorsunuz birlikte ve ona filmi anlatıyorsunuz. Hani bunun dışına çıkmamanız gerekiyor. Evet. Ee, görsel yazabilmek için, görüneni yazabilmek için, çekilmesi mümkün olanı yazabilmek için. Ama atmosferi anlatamazsınız. Evet. Yani böyle tarifle sadece kapıdan içeriye girdi silahlı adamın karşısına dikildi diye anlatamazsınız. Mutlaka o atmosferi de anlatacak güzel cümleler kullanmanız lazım. Atmosferi anlatayım derken paragraflarca aslında bir 10 saniyede geçen bir sahneyi e, yarım dakikada anlatmaya kalkarsınız. Bunu yapmamak için işte edebiyata başvurmanız lazım. Evet o, o nedenle. Bütünüyle Peki. edebi bir formdur. Ve okunmasının da zevkli olması gerekir senaryonun. Evet belki de onun e, farkı yani hala kafamda doğrusu e, şeyler var. Hani bir takım endişe e, şeyleri noktaları söz konusu hani edebi özelliklerinin olması onun bir edebi ürün olmasını e, zorunlu olarak getirir mi ondan emin değilim. Ama bunu istemeliyiz değil mi? Ha istemeliyiz. Yani o orada hani yani, niyet noktası da olmasa niyet noktasında... da olur diyenler olabilir aramızda. Yok, çünkü çünkü yani, film kötü olsa da olur, para kazansa yeter diyenler de var çünkü. E, tabii. Biz, tabii, biz yani. sanattan söz ediyorsak, evet, bir sanat evet. eseri olmalı. O sanat eseri bir başka sanatçıya ilham vermeli. Ondan da başka bir sanat eseri çıkmalı. Yani tıpkı bir klasik müzik eserini dinleyip bundan bir film yapan ya da bundan bir şiir yazan, Aynen öyle. bundan bir roman yazan sanatçılar gibi. Biz de senaryoyu sinema filminden ayrı görmeliyiz kesinlikle. O bir başka sanat formudur. Film başka bir sanat formudur. Ve ikisi arasında bir ilişki olmalı. Bir ilham ilişkisi olmalı. Evet. Onun için ben bir sanat eseriyle karşılaşmayı isterim. Bir e, yani e, sahne listesiyle değil. Evet, yani Peki e, son yarım dakika... Senaryoyu siz mi yazacaksınız yoksa Haldun Bey'le mi ya da başka biriyle Mutlaka Haldun'la birlikte yazacağız. Ee, ben şimdi e, romandan kendi senaryo versiyonumu Hı -hı. çıkartıyorum. Yani Hı -hı. onun üzerinde uzun süredir çalışıyorum. Ondan sonra onu tekrar Haldun'a vereceğim. Ben bu tür şeyler yapmayı planlıyorum diyeceğim. O büyük ihtimalle bir takım düzeltmeler ve önermeler yapacak. Yani o da birlikte çıkacak. Peki o halde e, zaten oyuncular için bulunmaz bir hazine olacak. Hem romanı olacak hem sizin elinizden edebi bir ürün olarak. Evet bu karakteri anlayamadım demeyecekler. Olacak. Artık öyle bir şansları yok. İnşallah. Ezel Bey maalesef süremizin sonuna geldik. Olsun. Katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haldun Bey'e de tekrar geçmiş olsun geçmiş dileklerimizi iletmiş olalım. Efendim bu akşam Ezel Akay ile birlikte İdik Yargu adlı romanı üzerine Haldun Çubukçu ile birlikte kaleme aldıkları Umarız yargunun hem bir roman olarak hem bir gelecekte film olarak yolu açık olur. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.